''Sen amelimi doğruya çevir ve doğruluğu bana nasip et.'' der. Metin Fakat bu arada tekrar davasının doğru olması için üstadına yalvarır. Vazifesini bitirinceye kadar bir taraftan nefsini zikir ve huzur davasında yalancı görüp, huzurun tahsili için üstadından medet umarken, diğer taraftan emrini yerine getirmek üzere allah Allah zikrine devam eder. Virtlerini bitirdiği zaman da zikri gafletle olduğu için Cenab-ı Hakk'a layık olmadığını düşünür. Benim yaptığım zikir gafletle geçti. Gafletle zikir günah işlemek gibidir. Ona da istiğfar gerek inancıyla tekrar 25 kere estağfirullah der. Aynı zamanda her ibadetten evvel ve sonra bunu yapar. Yani namaz, oruç, Kur'an okumak, Okutmak, ders okumak, okutmak, farz veya nafile sadaka vermek. Hülasa, diğer tüm hayır amelin başlangıç ve akabinde 25 kere istiğfar eder. Celal zikrinin hakkında sadatlardan birkaç keyfiyet nakledilmiştir. Mesela kalbini celal nakşi ile nakışlamak, lafısız kalbi olarak mücerred manasını söylemek, sürekli ve devamlı olarak kalbinden Allah lafzını geçirmek yahut manasını tefekkür etmek sizin mücerret celal lafzını kalbinde devamlı söylemek veya kalple lafız ve manayı sürekli hatırlamak anmak. Bizce bunlardan en güzeli bu son keyfiyettir. Şöyle ki manayı unutmamak için bir kitap ezberleyen talebe gibi zihnen evvela mana hatırlanır. Yani salik kendini Zatı parkın huzurunda bulundurur, kalbini de o yüce zikre kayt ve bent eder. Bu keyfiyetle zikretmek azabı def, sevabı celbetmek için değil, bilakis asli maksat olan murakabeye girmek içindir. Hakikaten bu keyfiyetle zikir çok elverişlidir ve seri olarak murakabenin tahsiline sebep ve vesiledir. Haşiye 12. Salik Daimi bir şuur içerisinde Allah Teala'nın huzurunda olduğunu ve bütün dünya hayatında izniyle hareket ettiğini, şeriatte belirtmiş olduğu iznin dışında hiçbir harekette bulunmayacağını idrak ederse, bu idrak kendisinde devam ettiği müddetçe daimi zikretmiş olur. Bu keyfiyet Üstad-ı azamın tercih ettiği keyfiyetten de daha elverişlidir. Boş vakitlerde lafsayı celalin kalpte söylenmesi de olursa, çok kısa bir zamanda zikri semere verir ve cezbe hasıl olur.